Osmanlı yayın evi sunar. İbrahim Ethem. Eser Necip Fazıl Kısakürek. Yöneten Abdülkadir Dedeoğlu. Cami avlusunda hakkınızda konuşan dervişlere getirdik sultanım. Demek cami avlusunda konuşan sizlerdiniz. Oturun bakalım. Oturun. Peki neymiş şu dervişlik dediğiniz? Sen. Sen anlattık. E, anlatılır şey değil Sultanım. Bu kadar anlatılır, anlaşılır şey dururken bu bula, bula bu anlatılmaz, anlaşılmaz mı buldunuz? Sen söyle. Ben de söyleyemem. Bu iş lafa sığmaz. Ya. Lafasını müheng şeyi yine sen çalıştırırmıya? Bizim işimiz Allah'ı zikretmek anmak. Herkesin işi o değil mi? Dıştan öğrenme içten başka türlü. Zikri dudakla anmak değil, gönüllü anmaktır. Zikri kalbe indirmek lazım. Dudak kalpte olanın gayrını mı söylermiş? Hep öyle söyler. Kalp dudağa hep yalanını söyledir hmm. Demek hep yalanını söyledir Hep. Sen şimdi doğruyu mu söylüyorsun? Tam doğruyu söylüyorum. Peki zikir kalbe enince ne oluyor? Kalp temizleniyor, aydınlanıyor... ...onda dünya ilgisi diye bir şey kalmıyor. Sonra? Allah'ta fani olmanın... ...hakta yok olmanın ufku açılıyor. Ya dünya hayatı? İşte asıl o hayatı silmek... ...yok etmek lazım ya. Dinimiz dünyaya ahiretin tarlası demiyor mu? Efendimiz... Hiç ölmeyecek gibi dünya, hemen ölecek gibi ahiret buyurmuyor mu? Dünya diye bir vazifemiz yok mu? Sen söyle görelim. O emir, ibadetin dış yüzünde kalanlara mahsus. Kalabalıklara göre. İç yüze girenler için dünya diye bir şey kalmaz. Ya herkes iç yüze girerse ne olur? Dünya bomboş mu kalır? Böyle mi olmalı? Sultanım, yoldaşım iyi anlatamadı. Her şeyden önce dış yüzde kalanlar dünyaya yeter. İç yüze girerlerse dünyayı sevmezler. Nasıl? Kapı kapı el açarak mı? Şunun bunun sırtından geçinerek mi? Dervişlik bu olmasa gerek. Biz kimseden bir şey istemeyiz. Verirlerse alırız. Verirlerse alacağını belli eden... ...isteyen demektir. Biz tevekkül ehliyiz. Siz tevekkül ehli değil... Teekkül ehlisiniz Hazır giyiciler Hazreti Ömer'in bu söz Cami köşelerinde pinekleyip Tevekkül satanlara verdiği cevap Biliyor musunuz? Hayır Bana öyle geliyor ki siz tevekkülü işsiz güçsüz Tedbirsiz davranışsız Köşelerde bucaklarda pineklemek Zamanlardansınız Hayır sultanım Hazreti Ömer camide yan gelip ...biz tevekkül ehliyiz diyenlere anlatmak istemişti ki... ...cemiyete çıkmak, topluluğa katılmak, iş sahibi olmak lazım. Bizim iş sahibi olmaya mecalimiz yok. Öyleyse Allah'ı bulmaya da mecaliniz olamaz. Halimizi Allah bilir. Halinizi kul da görüyor. Haliniz bence dervişlik haline uymaz. Dervişlik dünya işini bırakmadan... Belki onu yalnız gönülden kazıyarak, silerek Allah'a yükselmek gibi geliyor bana. Yanlış mı? Doğru sultanım. Biz de başka türlü anlamıyoruz. Başka türlü anlamasanız dünyayı bırakmak iddiası içinde dünya ehliyle uğraşır mısınız? Neydi o sabah namazında camide yaptığınız? İmam selam verir vermez neydi o çığlığınız? Halkın gafletine dayanamadık. Böyle Müslümanlık olmaz diye bağırdık. Ya benim için söyledikleriniz? ...sultanımızı uyandırmak istedik. İşi gücü sırmalı elbiseler, altın tasmalı tazılar arasında... sürün ayaklı küheylanlar sırtında hava çıkmaktan ibaret bir sultandan... ...ne hayır beklenebilir. Ha? Böyle bağırmadınız mı? Öyle demek istemedik sultanım. Kadı da sizi yakalattı, isteğim üzerinden saraya gönderdi. Camide ibadet eden Müslümanlara hoyrat hoyrat bağırmakla ne demek istiyordu? Onları mı benim üzerime saldırmaya, beni mi onlara çullanmaya davet ediyordunuz? Bu mu dervişlik? Bu mu dünyayı ehline bırakmak? Söyleyeyim. Söylemiştik sultanım. Halkı gafletten kurtarmak istedik. Beni de beraber. Hı? Değil mi? Estağfurullah. Yoksa en büyük gaflet içinde olan siz misiniz? Gaflet içindesiniz ama bilmeden hakkı da dile getiriyorsunuz. Bir gün avda başıma geleni bilseydiniz... ...kim bilir şimdi ne kadar hak taslamaya kalkardınız. Bilmiyoruz sultanım. Bilmeyin. Bilmeyin daha iyi. Bakın sizi saraya niçin çağırtığımı söyleyeyim. Avda başıma gelen o hadiseden sonra... ...şu dervişlik meselesi fena halde takıldı içime. Kadı... ...garip iki derviş diye haber gönderince dayanamadım. Sizi yakından görmek isterim. Gece vakti sizinle baş başa konuşayım dedim. Belki ötelerden üzerinizde bir ışık püskürtüsü vardır diye düşündüm. Ama yanılmışım. Camide söylediklerinizin bana ait tarafı sizin fikriniz, görüşünüz değil. Söyleyene bakmıyorum. Söyletene bakıyorum. Hep ona bak sultanım. Dervişlik... ...efendimizin saadet devirlerinde var mıydı? Söylesenize. Baş sual bu. Saadet devrinde. Nur şelalesi zamanında bu iş var mıydı, yok muydu? Söyle. Bir şey diyemeyeceğim. Dört büyük halife çığırında var mıydı, yok muydu? <Gülüyor> Yine bir şey diyemiyorsunuz. Hı? Öyle mi? Her halde tohumu vardı da ağacı meydana çıkmamıştı. Dervişlik işinde beni doyurabilecek bir cevap veremediniz. Tasladığınız dervişliği belki de hiç bilmiyorsunuz. Belki de dış yüz, iç yüz derken... ...dervişliğin dış yüzünde birer ezberci, birer taklitçisiniz siz. Size bir sual sorayım. Hicretten şu kadar yıl sonra size mi kaldı bu acı meydana çıkarmak? Sultanım ben söyleyeyim. Söyle. Saadet devrinde mucize vardı. Şimdi? Keramet var. O Resul'ün mucizesine bağlı keramet. Bana bir keramet gösterin öyleyse. Kalpazanlar. Ağzınızla yakalandınız. Ya bana bir keramet gösterir... ...yahut gösterinceye kadar zindanda yatarsınız. Nasıl bir keramet istiyorsunuz? Herhangi biri olamaz. Oldurun. Beni şu tahtın üzerinde görüyor musunuz? Görüyoruz. Mesela... ...beni şu tahtın üzerinde havaya kaldırın. Koca Sultan... ...keramet zorla olmaz... ...istemekle gelmez... ...rüzgara benzer... ...es demekle esmez... ...onu estiren estirir. Allah isterse seni tahtınla havaya kaldırmak şöyle dursun... ...yerin dibine bile indirirsiniz değil mi? E böyle bir şey demedik. Ama ille keramet diye direniyorsan... ...gösterelim. Bizim gibi iki hakir dervişi... ...huzuruna kabul etmenden üstün keramet mi olur? Allah'a yakınlık yolunu bizden öğrenmek istemenden daha açık keramet ve bizim hesabımıza keramet... Şimdi de laf çambazlığına kalkıyorsunuz. Ya İbrahim Ethem, bizim aklımız yetmeyebilir, dilimiz dönmeyebilir. Bu işi aklı yetenler, dili dönenler de bulunabilir. Sen inan ki büyük sır, büyük hikmet bizim yolumuzda. İnandıramadınız, ümidim boşa çıktı. Allah'tan dilerim ki bir gün bu yolu tam gösterebilecek birini çıkarsın karşıma. Allah bir gün belki de seni çıkarır senin karşına. Beni ikiye mi böler? Kaça isterse ona böler. Her gün aynada ikiye bölünmüyor musun? Sen arada bir hikmetli laflar ediyorsun. Ama dilediğimi veremiyorsun. Haddime mi düşmüş benim? O verir, o. İstemekle mi verir? Dilerse istetir öyle verir. Dilerse ne istetir ne bir şey. Uykunun içinde bile tepene tokmakla vurup seni kaldırır verir. Sizi alsınlar serbest bıraksınlar. Bu defalık affediyorum. Bir daha müminlerin ibadet yerlerinde böyle haltlar işlemeyin. Bunları alıp götürün serbest bırakın. Buyurun. Serbestsiniz. Bana bir şey vermediniz ama... ...ruhumu tırmık tırmık pençelediniz. Ne bir gün karşılaşırız inşallah. Ya nasip. Oh... ...gece yarısı. Hı? Evet değiştiriyorlar. Amma da uzun konuşmuşuz. Kim o? Kim vardamda? Ne oluyor? Hiç yabancı değil. Ne demek yabancı değil? Kimsin sen? Ne arıyorsun damda? Bir katar deven vardı, kaybettim. Damda onları arıyorum. Bu da ne iş? Kaybolan develerini sarayın damında mı arıyorsun? Ha öyle mi? Ne dedin ne dedin? Evet evet öyle dedim. Deli misin sen? Kim çıkardı seni dama? Deli sensin. nereden ne arayacağını bilmeyen. Damda deve aranır mı? Söyle! ...damda deve aranır mıymış? Ya sen... ...Allah'ı sırmalı elbiseler... ...inci düğmeli kaftanlar... altın yaldızlı taht... ...ipekli yastıklar üzerinde mi arıyorsun? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Seni istiyorum. Uyan gafil. Uyan. Uyanıklık sandığın bu uykudan. Uyan. Soyun, çırpıncıplak kal. Gel, gel, gel, gel. Mesafeleri kaldır, gel. gel, gel. Tezirlerim, muhterem din alimleri, kumandanlarım, sevgili tebaam. Bugünkü ayak divanımızın mevzu çok nazik. Bel şehrinin derviş istilasına uğradığından bahsediliyor. Başına bir külah, bir aba, beline bir torba, eline bir değnek geçirenler şehir meydanlarında, cami avlularında halka musallat oluyorlarmış. Ne tarlalarda çalışıyorlarmış, ne tezgahlarda emek harcıyorlarmış, ne de bir şey. Dillerinde kutsiylinden uzak oldukları Allah ismi oyan senin, bu yön benim kendilerine çıkararıyorlarmış. Aralarında ibadete fesat sokanlar, camilerde halka <gülüyor> ve sultanınıza dil uzatanlar da varmış. Ben avdan baş kaldıramıyormuşun. Böyle bir sultanın emri altındaki deva başsız ve güdümsüz ne yapabilirmiş. Müslümanların hali nice olurmuş. Derviş kılıklı başıboşları şehirden sür. İş yerlerine dağıt. Ölşeye sok. diyor bana vezirlerin ve muhterem bin alimleri. Öyle mi? Öyle sultanım. ...dinin iç yüzünü savunurken... ...dış yüzünü berbat eden böylelerini... ...köklerinden kazımak lazım. Sen ne düşünüyorsun Fezgir'im? Ben de Müftü Efendi Hazretleri'nin fikrindeyim. Ben bu fikirde değilim Müftü Efendi Hazretleri. Ben bu kum yuğunlarının içinde... ...altın zerreleri de bulunduğuna... ...halislerin altından pırıltılar saçtığına inanırım. Oh, Aa, şey, şey, şey. Şey. Mesela... Ee, ...mesela... E Bakın benim için söyledikleri doğrudur. Ben avdan başka bir şey düşünemiyorum. Evet, hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke ama asıl avcıya av olmayı bilseydim. Bütün bir gece uyuyamadım. Şu tahtın üzerinde sabahladım. Omuzlarımdaki saltanat yükünü taşıyamayacak haller geçiriyorum. Ne dersiniz? Beni başınızda sultan olarak görmek ister misiniz İsteriz, El isteriz. isteriz. Evet, Elbette isteriz, isteriz. i̇steriz. Öyleyse Öyleyse Çalışayım bakalım dayanmaya Ama Adalette bir kusurum olursa Müminlerin hakkını koruyamazsam O zaman ne olur Kusurlu, Kusurlu olmaz Sen, Sen hakkı Allah. korursun İnşallah. Evet. İnşallah Hak lütfeder de korurum Şu üstünde oturduğum taht benim için dikenlik. Üstünde adaleti nasıl yerine getirebiliriz? Getirin! Getirin! getirirsin. Büyük halife, Dicle kenarında otlayan bir oğlan da hesabı benden sorulacak buyurdu. Bu, Ulvi çileği çeken hesabını da verir. Ya benim çilem? Nerede? Ne gezer? Hepsi laf. İçi boş kabuklar, hepsi riyakarlık. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldün mü vezirim? Böyle konuşmama hiç alışmamıştın değil mi? Sen de bu hal yoktu sultanım. Birdenbire ne oldu böyle? Ha, ha, güzel, güzel, yani. Bakın sende bu hal yoktu. Ne oldu birdenbire böyle diye soruyor. Cevabını size vereyim. Evet. Bana birdenbire bir şey oldu. Ben tahtımın üzerinde otururken... ...birdenbire tahtım... ...benim omuzlarım üstüne çıkmaya davrandı. Artık bana ezmek değil, ezilmek düşüyor. Bu vaziyette devleti idare edememekten korkuyorum. Fakat Sultanım, bunlar kalabalığa söylenebilecek sözler değil. Ayak divanını tatil edelim, aramızda konuşalım. Hayır. İçimin zelzelesini herkes görmelidir. Var mı aranızda bana bir öğüt verebilecek? Muradın ne, nasıl bir öğüt istiyorsun? Hı -hı, evet. Beni Hakk'a erdirecek bir Allah ehmini arıyorum. ...onun öğüdüne mühtacım. Sen öğüt kabul etmezsin. Tahtından şikayetin senin... ...tahtına bağlı olusundan geliyor. Bırakın... ...bırakın yakamı... ...bırakın yakamı. Bırakın... Bırakın... Bırakın gelsin. Sen misin? Kim olmamı istiyordum. Beklediğim insan... Gece sarayın damını tokmaklayan... Ben sarayın damına çıkan değil... Kapısından girelim... Nasıl bıraktılar? Nasıl bırakmasınlar? Anlamadım... Niye anladın ki bunu anlayasın? Sen kimsin? İşin gücün ne? Gözüm pek tutmadı seni... Ben işsiz güçsüz... Evsiz baksız biriyim... Rast geldiğim yere konarım... Şimdi sana konuk olmaya geldim... Konuk mu... Ben konuk aramıyorum ki. Ya ne arıyorsun? Konacağım yeri arıyorum. Han işletmiyorum ki konuk arayayım. Burası han değil, mi? burası İbrahim etemin sarayı. Senden önce kim vardı burada? Babam. Ya ondan önce. Babam. Ondan önce ba ba babam, babalarım. Birinin konup gittiği, sonra öbürünün gelip konduğu yer han değil de nedir? Divan sona ermiştir. Emri verdi alsınlar. Evet, ver, hayır, Al, hayır. Hayır. Al, evet, anladım. Ne anladım? Aradığım insan sensin. İstediğin kadar peçelen... ...ötelerden bir habercisin sen. Artık yakanı bırakmam. Ya canımı alırsın... ...yahut derdime derman olursun. Ben sana dermanın ancak nerede olduğunu haber verebilirim. Nerede? Sende. Senin ha? içinde. Kalbinin inemediğin derinliklerinde. Yeter. Yeter. Yetişir bu işinden çıkılmaz fikirlerle kafamı törpülediğin. Yeter. Bana ayağımın kesilmesi gibi. Elle tutulur, gözle görülür bir çare göster ki... ...acısı ne olsa razıyım. <gülüyor> o kadar kolay olsaydı... ...herkes ayağını kestirir verirdi... ...acısını da duymazdı, yağma yok... ...bana acı... ...sen kendine acı... ...ben kendime tükürmek istiyorum... ...nefsine tükür... ...ruhuna acı... ...bu kadar yeter... ...ben gidiyorum... ...dur... ...dur... ...ben de geliyorum bekle... ...bekleyemem... ...ecel... ...muhtaç olduğun zamandan daha yakın... ...her vadeden daha kısa... ...şart koşma zamanı değil... Davranma saati bu an Bir iki saatlik müsaadeye deme hayır Annemin elini öpmeye Vezirlerime veda etmeye Soyunup dökünmeye deme hayır Bu dünyada elini eteğini çeken her şeye hayır Pazarlıksız geleceksen gel Pazarlıksız Bir don bir gömlek öyle mi? Öyle Hatta ciğerini söküp bırakman mümkün olsaydı öyle Demek öyle sana ne demişlerdi bir gün havda? Sanki göklerden bir ses do. Ya İbrahim, senin bu iş için yaratmadılar demişlerdi. Ne duruyorsun? Yaradıldığın işe dön. Ne duruyorsun? Yaradıldığın işe dön. Ey meşul insan, bana bir şey söyle. Ey malum sultan, ne söyleyeyim? Kimsin? Nesin sen Sana kim gibi Ne gibi görünüyorsam oyum Sen Hızırsın Dedim ya sana kim gibi Ne gibi görünüyorsam oyum oh. Gitti mi Gitti efendimiz Nereye gitti Divanhane boyunca yürüdü gitti Giderken seni görmedi mi Gördü sultanım Bir şey söylemedi mi Söylemedi Ben de gideceğim artı sıra Herhalde bekler beni bir köşede Aman sultanım merhamet buyurun Böyle garip bir insanın peşine düşer mi koca bir sultan Hemen şimdi fırla Atlı piyade kol kol adam çıkarsınlar şehre Kılığını halin tarif et de Esrarlı adamı bulsunlar ve saraya getirsinler Ya gelmezse Olduğu yerde bekletsinler benim geleceğimi söylesinler Sultanım tebhanı düşün Tebhan beni düşünsün O nasıl olsa kendini idare eder Bıraksınlar beni bir çoban kadar hak sahibi olayım Sultanım elimde büyüdün Şehzadeliğinden beri ben baktım sana Küstahlımı affet Hiçbir yere gidemem Seni kendine gelmiş görmedikçe tek adım atma Beni affet O zaman sultanlıkta son emrim Vereceğim son zalim emir seni. Beni yetiştiren ihtiyarı... ...zincire vurdurmak olur. Git! Git. git, git. <gülüyor> Kumaş parçalarını yırtmışsın ne çıkar. Gönlündeki dünya nakışlarını sökmeye bak. Sen gitmemiş miydin? Demek gitmemişim. Ne yaptığını... ...ne ettiğini gören, anlayan olmuyor. Bu nasıl iş böyle? Böyle. Hızırsın. Değil misin? Sade beni mi? Her rastladığını Hızır bil. Şübe. Şübe. Yine mi? Yine mi sen? Şüphe! Ben şüpheyi yendim. Bende şüphe diye bir şey kalmadı. Sen şüpheyi yenmedin. Kafese soktun. Gölge kafese hapsedilir mi? Alçak! Kim alçak Kim yüksek Onu ermişlik taslayanlara sor Sormam Bilirim Şüphe etmeyen bilmez Aldanır Şüphe Ne yana dönsem sesin Sesin o taraftan geliyor Allah belasını versin şüphenin Ne dedin? Allah mı dedin? Allah dedim İşte asıl ondan şüphe Haşa! Murdar nefs! Kelt sesimi! Ayağının altına bir dünya çekmişler senin Kim çekmişse çekmiş sana mı kaldı onu aramak, Sen bulduğuna bak, Yazık ettin dünyana, Somaki mermer saraylar, Belleri ipince cariyeler, Kuş sütünden nimetlere yazık oldu, Her türlü çözemedim bu surrı, Nesin sen, Nefs mi, Şeytan mı, İkimiz de aynı buruyu öttürüyoruz. Birimiz bırakır, birimiz başlar. Çekin elimizi yakamdan. Seni saraya dönünceye kadar yakanı bırakmayacağım. Ayağıma cihanın bütün hazinelerini dökseler, ellerinde ağabey hayatla gelseler, iç şundan bir yudum ve hep dünyada kal deseler, Yine dönmem. Ya sana inandığım her şeyin boş ve kof olduğunu ispat ederlerse, şu boşluğa kemen tatıp dibin dibindeki dibi bulsalar da gene yolumdayım ben. Başka bir tarafından tutayım mı seni? Defol! Üstüme varma. Üstüme gelme. O vakit... Ben daha kuvvetli dönerim. Bütün üstüne yüklenirim. Ben senin ismini de biliyorum. Bırakayım da içime büsbütün mü yerleşsin. Nasıl olsa içine yerleşmişim. Makasla koparabilir misin gölgeni gövdenden? Defol! Defol! Defol! Hey, çoban, gel buraya. Şimdi de basit bir çobanla mı bulacaksın teselliini? Dağlarda çalışır bu toplayıp pazarlara indiriyorsun. Helal kazanayım diye hamamlarda mümin dedikleri insanların kirlerini temizliyorsun. Kirimi yok edeyim. ...bunları yapıyorsun da... ...nereye varmış bulunuyorsun? Sana... ...seni bir cerahat gibi... ...işimden çıkarmaya... ...sesini dışımdan duyar hale gelmeye... ...işte vardığım yer... Merhaba çoban... Merhaba... Sen Allah'a bağlı mısın? Hamdolsun. olsun... ...içinde bir Allah düşmanı taşıdığını... ...onun da nefsin olduğunu biliyor musun? Bu ismi duyuyorum hocalardan. İçinde duymuyor musun? Benim aklım ermez böyle şeylere. Ne mesutsun sen. Allah senin yolundan uçurumları kaldırmış. Kimsin sen? Bir derviş misin? Dervişliğe özenen bir. Neymiş bu dervişlik? Bir şey işte, bir şey. Bir, bir hal. Senin haline hasret çeken bir hal. İbrahim Ethem bildim. Eski bir sultan olduğumu da biliyor musun? Ne bileyim. Eski bel sultanı İbrahim Etem. Nasıl beğendin? Ama senin dereceden çok aşağıda bir yaratık. Şaştım kaldım. Nereden öğrendin benim adımı? Şurada biraz ileride toplanan aşıklardan. Kimmiş bu aşıklar? Senin gibi dervişler. Sık sık dağda buluşur, halleşirler. Onlara aşık derler. Söylesene onlara, beni de meclislerine kabul etsinler. İçlerine yabancı almazlar. Belki beni yabancı saymazlar. Danış bir kere. Onlara de ki, eski Sultan İbrahim etem meclisinize kabul edilmek istiyor. İzniniz var mı diye sor. İbrahim eten, İbrahim eten. Şakik Sevgili Şakik Sana mekan artık dağlar Bulabilene aşk olsun Gel seninle şuraca çekilelim de biraz dertleşelim Seni huzur içinde görmüyorum Nasıl huzur içinde olabilirim Perişan Ne noktada? Nefsimden Nefsimin ruhuma üflediği zehirli nefeslerden Bunlara hata rahat derler Bu yola düşenlerin encamıdır bu Sabredeceksin ben sabrettikçe yük binerse, bindikçe ben sabra çalışırsam, çalıştıkça bıçak daha derinlere dalarsa ne yapabilirim? Allah'a havale edersin. Çare yok, dayanacaksın. Hiçbir nefse gücünden fazlasını yüklemem diyor Allah. Demek seni ne kadar güçlü yaratmış ki, yük üstüne yük bindiriyor sırtına. İftar et. Çok fena haller geçiriyorum Şakik. Nefsim beni yoldan döndüremeyince, şeytanla mı anlaşıyor ne? Üzerime küfür hararetiyle yükleniyor. Biri kar gibi beyaz, öbürü zift gibi siyah. İki parçaya bölünüyorum. Zift rengine razı olsam kolay. Zifti beyaza çevirmeye kalksam zor. Arada kalbim yırtılıyor. Didik didik dişleniyor. Cımbızla tel tel söküyorlar kalbini <gülüyor> Ne olacak benim halim Şakik? Çile devrindesin İbrahim İtem Çekeceksin ve gerçek devlete ereceksin Bu devleti bedava vermezler Kimseye bir şey sezdirmiyorum halimden Sen hal insanısın Sana açılabiliyorum El aleme belli edersen kendini sırra ihanet etmiş olursun Örtün, peçelen. Şunu bilsen Büyük huzura çıkacak yol büyük huzursuzluk. Veli'nin biri afiyet Allah'ım ruh afiyeti diye dua etmiş. Ses gelmiş. Sen bilmiyor musun ki bu yola düşenlere afiyet yoktur. Müthiş. Bak şu taraftan bir şoban geliyor bize doğru. Aradığın afiyet işte onda. Seni kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Ne diyorlar? Onda hala sultanlık kokusu... ...dünya ricası var diyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah bir gün meclislerine... ...girebilecek hale gelirim. Ha, şurada... ...nereden geldiği belirsiz iki altın var. Al bunları sana veriyorum. Demek altınla muamelen var? var? Yo, yok yok. Bu sabah onu... ...camiden çıkarken cebimde buldum. Keramet mi satıyorsun? Allah korusun. Herhalde kılık kıyafetimi acıyan biri onları cebime indirmiş olmalı. Neyi biçiyorsun? Ne budursam bunu. Rızkını aramıyor musun? Aramıyorum. O gelip beni buluyor. Daha çiğsin. Rızkını sen arayıp bulacak. Ama bulanın sen değil. O olduğunu bileceksin. Şükür bahsinde ne yapardınız? Bulunca şükrederiz. Bulamayınca sabrederiz. Orasan'ın köpekleri de böyle yapar Ya siz? Bulunca dağıtırız Bulamayınca şükrederiz Biliyorum Ben daha çiğim Bırak elini öpeyim Bense senin gibi çiğlerin ayak tozu olmak isterdim Ben senin ayağını öpeyim oh. Duydun mu? ...hasretin sesi. Davetin sesi. Herkes bir hasret... ...ve bir davet peşinde geziyor. Hasret çektiği... ...davet aldığı şeye ulaşınca da... ...aradığının, dilediğinin o olmadığını anlıyor. Bu dünyada ne varsa gurbet. Bütün varlıklar yokluk... ...bütün sahiplikler... ...yoksunluk. Pişiyorsun ya İbrahim Ethem. Kaynamaya, fokurdamaya başlıyorsun. Gidiş... Hep gidiş. Yolun ne tarafa? Bu yana. Seninki? Benimki de bu tarafa. Ya İbrahim Ethem. Ya Şakik Belhi. Kaynayacaksın, pişeceksin, kül olacaksın ve artık yanmayacaksın. Aradan çıkacaksın, onu bulacaksın. Onu bulacağım. Beni yaratanı bulacağım. Yaratılışımdaki murada ereceğim alemlere insan için insanı da kendi visali için yaratanı bulacak Yolcular! Fırtına kesildi, tehlike geçti, artık geypimize bakabiliriz. İnce göbek havası! <gülüyor> tamam! En zaman içinde, kalbur zaman içinde, uçsuz bucaksız denizde yol alan bir gemi bire bir fırtınadır kopmuş, yelkenler parçalanmış, dümeni, zincirleri kopmuş, neredeyse gemi batacak. Ağlayan ağlayana, çığlık basan basana. Bir köşede de bir derviş, aman demişler derviş baba, dua et de kurtulalım. Ne cevap verse iyi derviş, demiş ki korkmayın, sizin derya dediğiniz benim koynumda, seslenirim ona yatışır. Keramet taslamış bizim derviş. <gülüyor> derviş denize seslenmiş. Yatuş. Yoksa seni koynuma almam. Bakmışlar ki deniz yatışmıyor. Bari sen al onu koynuna demişler. Ee? Dervişi suya atmışlar. Fırtına da durmuş. Su vardı yatışmış. <gülüyor> Biz de az buz fırtına atlatmadık. Bir daha kopacak olursa fırtına şuradaki dervişi suya atarız olur bir daha. <gülüyor> hey derviş efendim sen derviş misin? Hayır efendim. Öyleyse niçin efendim dedin? E, beni gösterdiniz de onun için. Halin tıpkı dervişe benziyor da ondan. Dervişlik nerede? Ben neredeyim efendim? Denize atarız diye korktun da ondan da böyle söylüyor. Hayır efendim. ...nesin sen öyleyse? Sizin gibi bir adam. Ayol senin neren adam? Doğru. Benim nerem adam? Yolcular. Bakın hatırma ne geldi. Sultan vezirine demiş ki... ...bıktım etrafımdaki basmakalıp dalkavuklardan. ...bana dünyanın en büyük... ...en keskin dalkavunu bul getir. Vezir gitmiş... ...dünyanın en büyük... ...en keskin dalkavunu bulmuş getirmiş. Tıpkı bu dermiş gibi çökük, ezik, kırık, çelimsiz, alımsız, çekimsiz bir adam. Sultan demiş ki ona. Senin nerem dalkavuk? Sen dalkavuk değilsin, olamazsın. Evet demiş dalkavuk. Ben dalkavuk değilim, olamam. <gülüyor> durun, durun, durun, durun, sonu var, sonu var. Sultan ezirli çağırtıp çıkışmış. Adama sen dalkavuk değilsin, olamazsın dedim. ...değilim, alamam diye cevap verdi. Bu nasıl dalkavuk bre! Vezir gülümsemiş. Sultanım, öylesine dalkavuk ki... ...o emriniz, hatırınız için... ...mesleğini, sanatını bile inkar ediyor. <gülüyor> i̇şte şu gördüğünüz dervişin de hali bu. Durun, şuna bir el atayım da seyredin. <gülüyor> çiftah senden ey derviş şu defe kızıl bir altın at bakalım ben de kızıl bir altın değil silik bir bakır bile yok ne ol işler kes adamı gitti parsa toplayamadın mı yoksa bu gemiyle cömert memleketlere mi gidiyorsun cömert memleket varsa yerini haber ver de gideyim Uzun etme omuzdaş ikimiz de aynı sanattanız ben maskaralık edip parsa topluyorum, sen de goygoculuk edip sadaka devşiriyorsun. Hakkın var. İkimiz de aynı sanattınız. Şu farkla ki, senin apaçık maskaralığın, benim nefsimin sinsifisliğinden çok daha temiz. Bakın, bakın! Ne hikmetler savuruyor! <gülüyor> ne o? Ne o? Niçin somurtuyorsunuz? Niye astınız suratlarınızı? Acıdınız mı yoksa bu maskaraya? Dur. Onun ne mal olduğunu göstereyim de koyu verin kahkahaları. Gül bakayım. <Gülüyor> Aa, gülümsemek yetmez. Kahkahayla gül. Elimden geldiği kadar gülüyorum. Sen onu kahkaha say. Havla öylesi köpekler gibi. Zaten havluyorum ya. Her lafım bir havlama. Daha ne istiyorsun? Yere yat Dört ayak üzerine yürü Mecalim olsaydı yere de yatar Dört ayak üstünde de yürürdüm Ama affet Nerede bende o kuvvet hmm, Göbek at öyleyse Bilmiyorum Bilmiyorum ki göbek nasıl atılır Bilmiyorum Ben sana şimdi hepsini öğretirim <gülüyor> O. O? Sana bir şey sormak istiyorum Sor Gemideki bunca insan içinde Bunca hor görülmeye Bunca küçük düşürülmeye layık Bir beni mi buldun? Bir seni buldum Ya hey Rabbi sana şükrederim Sana da teşekkür ederim Allah bu cihanda insanlara güldürdüğün gibi Öbür cihanda da seni güldürsün Kendime hoş ettin ne garip adam bu Vurdukça vurduruyor Esdikçe ezdiriyor Maskara dur kıpırdama Kimse de kıpırdamasın yerinden Cehennem odunu Sen böyle bir insana nasıl oluyor da Bu kepazelikleri yapabiliyorsun İndir kamçını Kusuruna bakma Kasti kötü olabilir Neticeye bak sen ...bana ders verdi. Allah affetsin onu. İzin verilirse... ...şefaatçisi benim. Şu bin dinarı kabul et... ...belki bir işine yarar. Senin de kastın güzel. Ama neticesi kötü. Bunca çilemi... ...birkaç pula yele verdirmek mi istiyoruz? Koy cebine keseni. Muhtaçlara dağıt... ...sevap kazan. Sen muhtaç değil misin? Hem de ne muhtaç ne muhtaç. O kadar muhtaç ki, ben de ihtiyaç diye bir şey bırakmıyor. Ben Allah'a muhtaçım. Al da küçük ihtiyaçlarından kurtul, büyük ihtiyacına bak. Alırsam istediğim gibi harcamaya izin verecek misin? Mal senin. Ver öyle izin. Yolcular, nasıl içinizde hor görülmeye? ...küçük düşürülmeye en layık bensem... ...şu bin dinarı almaya en müstahak... ...evet... ...en müstahak biri de olması lazım aranızda. Kim nefsini en müstahak görüyorsa... elini kaldırsın. Ne o? Hepiniz birden mi el kaldırıyorsunuz? Allah! Aranızda yalnız maskara mı el kaldırmayan? Maskara. Elindeki defle yüzünü gizleme Bu gemide riyakarlıktan uzak bir sen varsın Gel yanıma Yürü maskara gel Merak etme Bu dünyada senden daha az maskara olanını bulamaz Yürü diyorum sana Al Belki tevbene vesile olur Bana tevbeyi öğret Kolay mı onu öğretmek Evvela kötüden tevbe Sonra giden İyi sandığın şeylerden tevbe Her şeyden tevbe Söyle söyle Takat getiremezsin ki Getiririm söyle Renk diye baktığın renkten bile tevbe Aldığın her nefesten tevbe Daldığın her saniyeden <gülüyor> tevbe Sonra sonra Nihayet tevbeden de tevbe Nefsin saklambaç oyunu <gülüyor> Samimiyetsiz tevbeden de tevbe Sen Büyük bir velisin Veli mi dedin Ben bir deneyim. Deni Biraz önce halini gösterdiğin Çehresiz ve hayasız deni Ayakta durma otur Ver de söküklerini ben dikeyim Dakikalardır uğraşıyor bitiremiyorsun Nefsimi meşgul etmeye bakıyorum O beni meşgul edeceğine ben onu meşgul edeyim Mümkün olsa da bir yandan söksem Bir yandan diksem Kuzum nedir senin şu nefs dediğin e, Senden başka bir şey mi? O hem ben hem benden başka bir şey Nasıl olur? ya olur e, Ben balıkçıyım benim kayığım dediğim zaman Kayık ayrı ben ayrı değil miyim? Nefse gelince iş değişiyor Oh Hem sen oluyor Hem de senin dışında bir şey Sende ne varsa Onlara benim şuyum Benim buyum demiyor musun? Benim elim Benim ayağım Benim başım Ya sen neredesin? Sendeki her şey ayrı ayrı senin olunca sen neredesin? Hı? Bendeki her şey benim Benim diye sayıp tükettikten sonra Ben neredeyim? Aklımı oynatma benim Aklın oynasın da altından çıkanı gör O zaman nefs mi çıkar meydana? Nefs çıkar Senden kopar Olanca marifetiyle karşına dikilir Köpeğe benzer Akrebe benzer Yılana benzer. Nefis ruh mu yoksa? Ne gözükür. Ruhun karşılığı ters tarafı. Allah gecenin karşısına gündüzü diktiği gibi, kalbimize nefsile ruhu işlemiş. Kalbin toplayıcı hakikati doğmuş. O da, ben dediğin şeye aynı olmuş. Ne derin sır. Asıl sır onun altında. Ben sana kabaca nefsi bildirdim. Derinlere girmedim ki Gir. Giremem Sen bir balıkçısın ama Beyni kaynayanlardansın Onun için sevdim seni Vazgeç hecelerden Harflerden kelimelerden Nefsin işini bil Yeter Neymiş nefsin işi Allah'a perde olmak Yapış o perdeyi tırnaklarında Yırt o perdeyi huzura çık Nasıl yırtılır o, ee, balık ağa değil ki geçireyim parmaklarımı da parçalayayım Onu bir balık ağa gibi parçalamanın usulü, heveslerinden vazgeçmek Tacını tahtını yıkmak, yele vermek <gülüyor> Benim ne tacım var ne tahtım Ben sultanı İbrahim Ethem değilim ki ben Tacıma tahtıma bir tekme indirip dağlara kırlara çekileyim İbrahim Ethem ha? <gülüyor> evet İbrahim Ethem kim anlattı sana onun hikayesini? Herkes, herkesin dilinde o. Oh. Niçin? Boşuna bırakmış tacını tahtını. Eğer Murad'ı dillere destan olmakmış, gayesi şöhretmiş. etmiş. Sahtekar İbrahim etem, mürây İbrahim etem. Ne yapabilirdi zavallı? Namsız, nişansız kalmanın. Silinip gitmenin çaresine bakabilirdim Allah onu sultan yaratmış elinden ne gelirdi ki? Gizlenmek İstersen sultan kürkünün içine gizlensin Eksik adammış İbrahim Edem Eksik Derviş baba Söyle evladım Öleceğiz değil mi? Evet evladım Ama kimse inanmıyor buna Nefs Ölüme başkalarında inanıyor Kendinde inanmıyor İstediğin kadar mezarlık kapılarına yaz Bütün nefsler ölümü tadacaktır Yine inanmaz İnansa Tek adım atamaz Nasıl olmalı bir müminin hali? Son nefesinde nasıl olacaksa Hep öyle Her an öyle Derviş baba Efendim Bana beyni kaynayanlardansın dedin Bu hal çok yeni bende Hıh <Gülüyor> Benim beş yaşında nur topu gibi bir oğlum vardı. Şuracıkta oynarken sular onu alıp götürdü. Günlerce aradık, taradık, izini bulamadık. Bir gün ağamın içinde bulmayayım mı onu? Annesi de çıldırdı. Bu ne hikmettir derviş baba? Şu denizi yumruklayayım. Allah'a, Rabbim bu işi niçin yaptın diye... Sus! Sus! Mal sahibi sen misin? Hı? Şu suratını dünyaya gelmeden kendin mi ısmarladın? Bedavadan bedavadan konduklarını elinden aldıkları zaman niçin kendini kayıpta görüyorsun? Sermayem mi vardı ki elinden gitti diye tepiniyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a hesap sormaya dilin varıyor? Veren o, alan o, güldüren o, ağlatan o. Burada her verdiğini orada saklayan o. Hı? Daha ne istiyorsun? <gülüyor> Çıldıran anne bilse ki... Ondaki merhametin sahibi kendisi de değil. Allah! Hemen tesellisini... Şevkini bulmaz mı? Yavrusunu ensesinden kavrayıp kaçıran kedi... Civcivini yem yemeye çağıran tavuk... Şu veya bu... O rahmet duygusunu kimden aldı? Ha? Bu rahmet ortadayken... ...hangi kayba üzülebilir insan... ...söyle... ...her şey onun... ...her şey onda... ...batan ufukların dilsiz daveti... ...solan renklerin baygın rüyası... ...ağlayan öksüzün gizli isteği... ...çırpınan aşığın kavurucu umması... ...kayan gözlerin sessiz imdat çığlığı... ...her şey onun... ...her şey onda... ...o ki... ...Allah'a maliktir... Neden yoksundur? O ki Allah'tan yoksundur neye maliktir? <gülüyor> Allah Ağla evladım ağla. O da Allah'ın sana rahmeti. Ben Allah'tan korkmak istemiyorum. Onu sevmek istiyorum. Hem sev hem kork. Sevdiğin kadar kork korktuğun kadar sev. Alemde sevgiden büyük korku mu olur? ...asıl sevilenden korkulur... ...ne yapsam da kendimi kaptırsam ona... ...sen mi kaptırırsın... ...o mu kapar belli olmaz... ...belki de seni kapmak için... ...başına sardı bu felaket... ...ateşten ok yüreğine yapışınca anlarsın... ...yüreğimi açtım bekliyorum... ...bekle... Aa, ...atlılar durdu vali ve adamları... E, ...vali atından indi bize doğru geliyor... Gelsin varsın. Bana işaret şimdi gelirim. Selamun aleyküm ey yüzeveli. Ve aleyküm selam ey koca vali. Berht'ten bir aldım. Ben sultanı seni rahat bir araba içinde oraya göndermemi istiyor. Boşuna Ben burada yumuşak kumların şiltesi üzerinde çok rahatım olmaz göndermeye mecburum da mı gerekirse zorla belhe dönmelisin ille dervişlikse muradın orada sürdürmelisin dervişliğini sarayda mı senin gibi bir sultan oğlu sultan oğlu bir sultan layık mı ki böyle dağlarda kırlarda deniz kenarlarında kayalıklarda seril sefil dolaşsın Hii. eski ben sultanı İbrahim etem şimdi kumluklarda söküklerini dikiyor görülmüş duyulmuş iş mi bu daha neler var bir dünyada görülecek Duyulacak ha, Nedir o elindeki Dikiş iğnesi Bir zamanlar kılıcınla dağları bölerken Şimdi bir iğneye mi kaldı senin için Bu iğne o kılıçtan Daha kuvvetlidir hmm, Aklını da bozmuşsun sen Zaten insan aklını bozmadan Senin yaptıklarını yapar mı İyi bildin Aklımı bozdum Boynumu buradan kesip başımı çöplüğe attım Şimdi beni Çöplük çöplük dolaştırıp başımı mı aratacaksınız? İstemiyorum. Sizin olsun. Gelmezsen seni askerlere tutturacağım. Elini kolunu bağlatacağım. Yemeğini bile ağzına kaşıkla verecekler. Belge gideceksin. Eğer Kerame sahibiysen zincirlerini kırar, havada uçar kaçarsın. Razı mısın? <gülüyor> Razı değilim. Keramete güvenmiyor musun yoksa? Yoka güvenilir mi? Ben barda yok olmaya bakıyorum. Hiç yokta var olmayı düşünebilir mi? Ya senin için havada uçuyor, suda yürüyor diyenlere ne buyrulur? Bunlar keramet değil mi? Bunlar oyuncak. Havada sinek de uçuyor, suda kurbağa hmm? da zıplıyor. Keramet bunlarda değil acizlikte. Toprak üstünde sürünemeyecek kadar acizlikte. Heh. Ver ona inemi, ver onu. Vermeyeceğim. Yoksa keramet iğnede mi? Olabilir. Allah isterse o iğnenin ucuyla bana üzüm taneleri gibi yıldızları toplatır. Ya demek keramet bu iğnede. Şimdi ben onu denize atayım da gör gününü. Ya, ya. Ay. Ay. Balıklar getirin iğnemi bana. Bakın bakın bir balık kafası su yüzünde ağzında iğne bize doğru geliyor. emanete kıydım sırra aç hurdumun demek ki bu dünyadan nöbetim sona erdi artık Hoşçakalın dostlarım sen koca vali belhe selam gönder şen olsunlar sen de dertli balıkçı bana iğne mi getiren balığı ağına düşürmekten sakın Ağ atmayı bırak Allah'ın ağına düş Nereye gidiyorsun ya İbrahim Ethem Meğer farkında olmadan kefenimi dikmeye başlamışım Onu tamamlamaya gidiyorum Gel bizim kulübeye gidelim Ben dünya kulübesine sağmadım Senin kulübene nasıl sağabilir En doğrusu En doğrusu büyük gelir bana senin kulüben Lütfen Ben Sultan Doğdu Bana saray gerek Öyle bir saray ki Genişlikte en geniş, evet, genişlikte en genişte, darlıkta en dar. Ee, saraya mı, ee, saraya mı gidiyorsun? Saraya, saraya, ya. içine yalnız beyaz gömleklilerin alındığı, kuma uzatılıp kalıbının çıkarıldığı, boyuna göre yer verildiği, saray, evet, öyle bir saray. İçinde kılıçlı böceklerin nöbet tuttuğu Havaya ışığa bile yasak denildiği darlığın genişliğe çevrildiği saraya Ben Bel Sultan İbrahim Ethem Sarayıma gidiyorum <Gülüyor> Ayrılma kal ne olur Hiç ayrılmamaya Büsbütün kalmaya gidiyorum إبراهيم أتمياتون تاجاً تحتاً تركاداً إبراهيم أتمياتون خوربك ماساً طبراً Osmanlı yayın evi sundu. İbrahim Etem, Osmanlı yayın evi. Telefon 528 17 71 511 86 26 İstanbul. Sayın dinleyiciler bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Çoğaltma hakkı yalnız yayın emimize aittir. Diğer kasetlerimiz, Bir annenin kızına nasihatleri, Bir annenin oğluna nasihatleri, Bir babanın oğluna nasihatleri, Kuruluş ve Osman Gazi, Ebu Eyyub Sultan, İtikat, Abdest, Gusül ve Namaz, Mezheplerimiz, Peygamberimiz, Sureler ve Dualar, Ana Baba Hakları. Saygılarımızla. Osmanlı yayınevi Evi, Ticarethane Sokak, Güle Güle Apartmanı, Numara 2, Sultan Ahmet, İstanbul.